Güzel bir günden herkese merhaba. E, bugün çocuk cezaevleri hakkında e, gündem çocuktan Emrah Kırımsoy. Ceza e, infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden Zafer Kıraç. İnsan Hakları Derneği'nden Fatma Güneş'le konuşacağız. Yalnız Fatma Hanım'la e, Emrah Bey'le hanım, Emrah Hanım telefondan katılacaklar bize. Zafer Bey de yanımızda. Merhabalar. Merhabalar. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. ...biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, ben de Melda bu arada, ben de stüdyodayım. <gülüyor> e, aslında e, en son Sincan Cezaevi'yle de tekrar gündeme gelen çocuk ceza evlerinin durumu... ...ve aslında Türkiye'deki çocuk adalet ile ilgili. E, hatırlarsanız geçen hafta e, Türkiye Çocuk Hakları Ulusal Stratejisini konuşurken de... E, ...çocuk adalet sistemi üzerinde epeyce durmuştuk. E, aslında... ...gündem bu konuyla maalesef çok yoğun olduğu için... E, ...bu konuyu birazcık daha detaylı incelemek istedik bu hafta. E, o yüzden biraz e, Türkiye'de durum neyi dinlemek için... ...Zafer Bey'e dönüyoruz. Tamam. İyi ki yeniden bu konuyu ele almak istediniz. Çünkü Türkiye'de zaten hapishanelerin durumu şu anda bir felaket. Bugün itibariyle az önce gelmeden önce bir baktım son duruma. Tam e, dinleyicilerimizi ...iyice pekişsin kafalarında diye... ...tam 145.598 insan içeride şu an itibariyle. Bunun da 1970 civarı 12-18 yaş arası çocuklarımız maalesef hapishanelerdeler. Ve büyük bir oran yani %80 gibi bir oranı bu çocukların yaklaşık 1550 çocuk... Tutuklu ve biliyorsunuz tutukluluk hali de Türkiye'de çok uzun sürdüğü için özellikle çocuk mahkemelerinin de azlığından kaynaklanıyor bu. Tıpkı büyükler gibi biz çocuklarımızı da cezalandırıyoruz ve tutukluluk süresi en az 3 ay sürüyor. 8 ay süren, 2 yıl süren. Ee, ...tutukluluk süreleri var. Düşünün 1550 çocuk... ...bu sistemin içinde... E, ...henüz daha suç bile işleyip işlemediği... ...belli olmadan... E, ...bu sistemin içinde... E, ...mahkemelerde... ...ve çocuk tutuk evlerinde sürünüyorlar. Ee, aslında belki geçen hafta hatırlattığımız gibi... ...tekrar şunu hatırlatmakta fayda var. Ee, Türkiye'nin de taraf olduğu... ...Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre... Ee, çocuğa verilecek en son ceza özgürlüğünden yoksun bırakılma olmalı. Ee, biz maalesef e, daha suçu ispatlanmamış çocukları bile e, tutuklu olarak çocuk cezaevlerinde ya da ceza infaz kurumlarında tutmaya devam ediyoruz. Aslında geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Bunu bir kez daha hatırlatmak herhalde iyi olacak. Evet, maalesef e, bu uzun tutukluluk süresi e, zaten çocuklar hapsedilmemeli. Bunu birazdan uzun uzun tartışabiliriz. Farklı yöntemlerle yaşadıkları olumsuzluğun, sorunun e, detaylarına girip e, çözüm yolları bulunabilir. Ama hapsetmek zaten aslında hiçbir canlıya uygun değil. E, o yüzden hapishaneler bir fayda sağlamıyor aslında. Özellikle de çocukları uzun tutukluluk süresinde hapishanelerde tuttuğumuz için asıl büyük suçlarla tanışmalarına vesile oluyoruz. Onların e, bizlerle e, devletle sokaktaki insanlığa aileleriyle toplumla olan ilişkilerini de zedelemiş oluyoruz. Ve çocuğun 12-18 yaş arasında çocuklardan bahsediyoruz ki e, buna Emrah daha çok değinecektir ama tam da ruhsal ve bedensel olarak gelişme süreci bu ergen dediğimiz süreçte biz onu hem ruhsal hem fiziksel gelişiminden alıkoyuyoruz onu hapsediyoruz çok büyük bir ceza bu bunun dışında çok küçük küçük ayrıntılar var bir tanesini hemen söylemek isterim aslında mesela e, hapishanelerde insanlar ayda dört defa aileleriyle görüş hakkına sahiptirler Bunlardan üç tanesi kapalı görüş dediğimiz bir camın arkasından ve telefonla yakınınla konuşabilir buna kapalı görüş denir. Üç tane bundan bir tane de açık görüş dediğimiz bir masanın etrafında oturabilirler, çay içebilirler, birbirlerine dokunabilirler, sohbet edebilirler. Bunların süresi zaten bir saattir her birinin. Biz bunu çocuklara da böyle uyguluyoruz biliyor musunuz? Yani tıpkı büyüklerdeki bu açık görüş, kapalı görüş 12-18 yaş arasındaki çocuklar için de geçerli. Ee, Allah aşkına biz 12 yaşındaki, 14 yaşındaki bir çocuğa ona annesine dokunamamayı, dokunmayı yasaklamayı ve bir camın arkasından konuşturmayı nasıl izah edeceğiz? Peki bu sistem gerçekten uygulanıyor mu? Aileler çocuklarıyla her istediği mi görüşebiliyor yoksa sadece onlara izin verilen sürede mi? İşte bu kadar. Ayda dört defa, üçü kapalı, biri açık olmak üzere ve sadece bir saat görüşebiliyorlar. Ve şunu da söylemekte yarar var. Aslında bir sürü çocuğumuzun da görüşmecisi de yok. Yani bu da ayrı bir dramdır, trajedidir. Ziyaretçisi yok. Belki buradan izleyiciler, dinleyiciler e, kulak kabartırlarsa, bunu bir kenara not düşerlerse biz aracı da oluruz. Ziyaretçi olabilirler bu çocuklara örneğin. E, peki aslında benim e, bir yandan da bu çocuk ile ilgili merak ettiğim şöyle bir şey var. Çocuğun aslında ailesiyle e, kolay görüşebilmesi için bu cezaevlerinin daha e, erişime... Uygun ailelerin kolaylıkla gelebileceği yerlerde olması gerekiyor ama biz Türkiye'deki durumda biliyoruz ki çocukların bazıları çocuk cezaevlerinde ya da işte hükümlüler eğitim evlerinde kalırken bazıları yetişkin cezaevlerinde e, ve yetişkin cezaevlerinde kim zaman yetişkin koğuşlarında kalabiliyorlar. Aynı zamanda ailelerin de buraya aslında belki Rabia'nın sorusunu öyle düşünmek gerekir. Her istediklerinde ulaşabiliyorlar mı erişebiliyorlar mı? ve görüşebiliyorlar. Evet bu çok önemli. Hem Rabia hem sana çok teşekkür ederim. Yani çocuklar hapishane sistemiyle tanıştıklarında üç ayrı yerde kalıyorlar. Bunlardan bir tanesi yani herhangi bir ili düşünün diyelim ki Maraş'ta bir çocuk suçla ilişkilendi e, ve e, mahkeme tutuklama kararı verdi. Maraş'taki bir hapishanede kalıyor. O hapishane e, büyüklere göre yapılmış bir hapishanede bir çocuk koğuşunda kalıyor. Şimdi bu tam bir felaket aslında. Birinci kısım bu. Yani büyükler için dizayn edilmiş ve oradaki e, çalışanların, gardiyanların, infaz koruma memurlarının, jandarmanın hepsinin çocukla ilgili e, bu konuda bir eğitimi yok. Tamamen büyüklere yönelik ne varsa onu çocuğa da uyguluyorlar. Çocuklar o kocaman hapishanenin bir odacığına, bir koğuşuna hapse Birinci kısım bu. İkinci kısım e, tutuklu çocukların e, suçlarına bağlı olarak daha ağır suçla ilgili tutuklanan, Çocukların tutuk evleri dediğimiz üç tane tutuk evi var. İzmir'de, Ankara'da ve İstanbul'da buralara konuluyorlar. Buralarda aslında büyükler için e, dizayn edilmiş şekilde yönetiliyor maalesef. E, bir farkla burada en azından bir psikolog, bir sosyal çalışmacı olabiliyor. Biraz daha eğitimli memurlar olabiliyor. Ama yine de çok büyük problemler var. Üçüncü grup. Eğitim evleri dediğimiz, yani çocuk mahkemesi sonuçlandı, bir suçlama aldı, hüküm aldı ve cezasını çekmek üzere de eğitim evine gönderilir. Eskiden bunlara ıslah evi derdik, dinleyicilerimiz de bilirler. Ve bunlar üç şehirde vardı. Elazığ'da, İzmir, Bergama'da ve Ankara Keçiören'de. Her ne hikmetse Adalet Bakanlığı son dönemde bu üç tane ıslah evini kapatıp, Tek bir eğitim evi açtı Ankara, Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde ve bütün çocukları buradaki eğitim evine dediğimiz yere topladı. Dolayısıyla burada sizin sorunuza böyle genişçe bir cevap vermiş oldum ama bu işte şunu gösteriyor. Artık Elazığ'daki aile çocuğunu ya da Güneydoğu'daki bir aile çocuğunu görmek için ya Ankara'ya gelmek zorunda, eğer hükümlüyse tutukluysa İzmir'e gitmek zorunda kalabilir. Bu bir felaket çocuğun ailesine ve avukatına erişim hakkı vardır. Ayrıca ergenlik çağı coğrafyasında da yaşama, orada hapishanede kalma hakkı da vardır. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu detaylı açıklamadan ötürü aslında. Ee, biraz aslında Sincan konusuna girmişken de e, belki Emrah'a yavaş yavaş hatta sa kendisi ee, Emrah merhaba hatta mısın acaba? Merhaba Melda hattayım buyurun. <gülüyor> ee, aslında e, sen de herhalde telefonda e, Zafer Bey'in söz ettiklerini evet. dinleyebildin ve duyabildin. Evet. Ee, biraz e, bu Sincan'dan konu açılmışken aslında e, geçtiğimiz günlerde Sincan'da yaşanan e, olaylar üzerine e, 9 sivil toplum kuruluşu e, harekete geçti. Evet. Biraz aslında hem e, bu hareketi hem de aslında onun öncesinde çocuk hakları bağlamında aslında bu konuyu e, senden ele almanı rica etsek. E, çünkü aslında altına imza attığımız birçok uluslararası belge e, zaten işkence ve kötü muameleyi tamamen yasaklıyor. Aynı zamanda çocuk ceza infaz sistemine de e, farklı bakış açıları getiriyor. Belki zaten e, Zafer Bey ile de bu e, farklı yöntemleri konuşuruz programımızın ilerleyen dakikalarında. Tamamdır. Ya aslında şöyle başlamak gerekiyor galiba, ee, çocuğu özgü adalet sisteminin çok önemli bazı özellikleri var. Orada özellikle çocuğun ne yaptığı ve ona ne ceza verileceği sorularından ziyade neden kanunla ihtilafa düşecek bir eylem gösterdiği ve bir daha bunun yapılmaması için neler yapılmalı, nasıl destek olunmalı gibi sorulara cevap Vermesi beklenen bir sistem çocuğu özgü adalet sistemi. Tabi bu da özel, en başta çocuğa özgü muameleyi gerektiriyor. Çocuğa özgü muamele derken çocuğun özel gelişimsel özelliklerinin göz önünde tutulması, e, karar mekanizmalarına e, erişimde yetişkinlere oranla çok daha fazla engeli olduğu, kendini ifade etme konusunda gene yetişkinlere oranla çok daha fazla engeli e, engelle karşılaştığını bir kere göz önünde tutmak gerekiyor. Ee, ve bu, bu nedenle aslında çocuğa özgü adalet sisteminde e, çocuğun neden kanunla ihtilafa düştüğüyle ilgili soruların cevabını verebilecek bir çalışma yapılandırılıyor. Bunun e, aslında somut olarak ifadesi sosyal inceleme raporu. Somut olarak bu karşımıza çıkıyor. E, sosyal inceleme raporları çocuğun e, hem bireysel özellikleri hem eylemle ilgili e, ayrıntılar, o eyleme karşı duruşu tutumu e, dan ziyade neden e, ve hangi koşullar altında e, kanuna ihtilafa düştüğü ile ilgili soruları yanıtlamaya çalışıyor ve bu soruları e, mahkemeye hakimin önüne koyarak hakimin çocuk hakkında e, bir düzenleme yapmasını öngörüyor e, ama uygulamaya baktığımızda sosyal inceleme raporlarının hem hazırlanmasında birçok sıkıntılar var hem de önerdiği ve tekrar çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlayacak belki birazdan Zafer'in de söyleyeceği bu alternatif yöntemlerle ilgili oldukça sıkıntılar var. Şimdi geçtiğimiz zamanlarda tekrar Sincan'la gördük ki kapalı kurumlar şiddet üretiyor ve bu sadece tekrar sürpriz olarak Sincanlı'da değil daha önce Pozantı'da karşımıza çıktı Kürkçüler'de, Maltepe'de Antalya Cezaevinde, Şakran'da yani bu sürekli tekrarlanan bir şey çünkü hani sosyal psikolojinde temel varsayımında söylediği gibi kapalı kurum şiddet üretiyor özellikle bir de çocukların kendine özgü gelişimsel özellikleri nedeniyle bu şiddet daha da yükselebiliyor şimdi hal bu yani. Emrah seni bölüp aslında programdan önce e, Zafer'in söylediği çok önemli bir şey vardı. Demişti ki aslında bu çocukların yüzde sekseni şiddet nedeniyle e, bir ceza yani şiddet içeren bir ceza e, suç işlememiş olmasına rağmen e, bir şekilde aslında cezaevinde şiddetle tanışmalarına neden oluyoruz. Kesinlikle, Kesinlikle evet. evet. Kesinlikle. Yani aslında orada da kısa döngüyü e, başlatıyoruz ve ya onun tekrarlanmasına aslında aracı da oluyoruz. Yani orada bir öğrenim süreci, işselleştirme süreci de oluyor. Ve yani onarılamaz noktalara da varıyoruz. Bir taraftan da şimdi hani sözleşmeden bahsettik. Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden. Sözleşmeyle ilgili Çocuk Hakları Komitesi'nin özellikle çocuk adalet sistemiyle ilgili 10. genel yorumu var. Ve 10. genel yorumu der ki, Çocuklarla ilgili e, adalet sisteminde hızlı olacaksın, adil olacaksın, çocuğa özgü muamele yapacaksın, çocuğun katılımını sağlayacaksın e, ve yani hani özellikle gelişmesini sağlayacak düzenlemeleri öngöreceksin diye. Tabii böyle bir... E, Standart varken kendi uygulamalarımıza döndüğümüzde oldukça geri olduğumuzu görüyoruz bazı konularda Yani Bunun birçok nedeni olabilir Altyapısı, personelinden tutunum ama ya bütçesinin olmamasından da kaynaklanıyor olabilir Ama bu hiçbir şekilde çocukların şu andaki yaşadıklarını nasıl söyleyebilirim Mazeret e, değil Mazeret değil evet Yani bu çocukların yaşadıklarından hepimiz sorumluyuz Ve bu yüzden de bir an önce harekete geçmeliyiz işte tam bu noktada da tekrar Sincan'la gündeme gelen süreçlerde Sincan'daki çocuklarla görüşme yapan avukatların başlattığı ve işte özellikle insan Hakları Örgütü, tutuklu aileleri, tutuklu ve yükümlü aileleriyle yardımlaşma ve dayanışma derneğinin de başkanlığında bir araya gelmeye çalıştık. Ve çocuk adalet sisteminde temel noktanın aslında özgürlüğün son çare olması ee, ve bunun da çocuk cezaevlerinin kapatılmasıyla ilgili bir kampanya ile mümkün olabileceğine inandık. Bu çok uzun vadeli ve hemen e, ulaşılabilecek bir araç değil. Hı hı. Ama e, özellikle hedefi büyük tutmak gerekiyor. <gülüyor> ve bu, bu yüzden de hani başta bir sorgulama sürecini tekrar tekrar başlatmak gerekiyor. E, belki bu vesileyle hani, e, sözleşmeye taraf olan diğer ülkelere de e, örnek olma fırsatımız olur diye düşünüyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. E, çocuklar şiddet görüyor dediniz. Evet. E, sivil toplum kuruluşları bu kadar şey yaparken acaba devlet ne yapıyor? Devlet bunlara göz yumuyor mu? Ya açıkçası e, yani şaşırtıcı bir nokta var. Özellikle mesela pozantıdan sonra Şakran'dan sonra Dert Bakanlığı'ndan açıklamalar gelmişti. Ama Sincan'la ilgili herhangi bir açıklama daha yapılmadı. E, bu, bunun e, hani gerçekten nedenini şu anda tahmin edemiyorum. E, öte taraftan hani Gerek kurumların e, fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi, gerekse personel eğitimiyle ilgili de birçok çalışma yapılmıyor değil. Ama hem yeterli değil hem de e, neyi neden yaptığımızı gerçekten sorgulamamız gerekiyor. C cezaevlerini kapatmaya yönelik bir e, çalışma değil aslında. Ve mesela biraz evvel Zafer bahsetti. E, şey, kurumlardaki dağılımları evet. orada eğitim evleri özellikle toplum içerisinde olması gerekirken ki çünkü çocuk okula gidiyor eğitimine devam ediyor çalışabiliyor ailesiyle daha yakın ilişki kurabiliyor şimdi bu e, kurumlarda tekrar e, şehir dışlarındaki kampüslere taşındı ve bu o kadar zorluyor ki çocukları hem gene izolasyon oluyor hem işte e, tekrar e, olmamaları gereken o kampüslerin içerisine giriyorlar Öbür taraftan da şöyle bir sıkıntı var. Birçok çocuk e, ailesinin ikamet ettiği illerin dışındaki illerde kurumlarda kalıyor. Bu da e, çok büyük bir problem. Çünkü aileleri zaten e, çoğu ekonomik nedenlerle ziyaretlerine de gelemiyor. Veya farklı nedenlerle de ziyaretlerine gitmiyor. E, yol bunu daha da çok örseliyor. Öbür taraftan da hani e, çocuğun tekrar... E, ayakların üzerinde durabilmesi için hiçbir şey yapılmıyor. Sadece kapalı kuruma konulmuş oluyor. Aileler peki bu olanlara tepkisiz kalır mu? Özellikle Sincan'daki olayla tekrar gündeme gelen vakalarda ailelerin de yani özellikle kötü muamele ve ile ilgili ifadeleri de özellikle Adalet Bakanlığından açıklama ve tekrarlanma talepleri o tekrarlanmama taleplerini yüksek sesle söylemeye çalıştıklarını duyduk. Sevgili Emrah, ben Sincan'la ilgili aslında küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, tamam, Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi ama bir milletvekili, tabii bir özelliği de var. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cezayirleri izleme Komisyonu'nun da üyesi, hatta başkan yardımcısı, bir, üstelik bir kadın milletvekili. Çok ilginç bir demeç verdi. Ee, ben çok... Dünden bu yana gerçekten e, çok üzüldüğüm bir demek. Çocukların o videoyu izlemiş, Sincan'daki hı hı. E, videoyu ve çocukların e, baba yaşındaki abilerine bir robokop gibi saldırdıklarını, tekme tokat giriştiklerini yani bu hanımefendi milletvekilinin ne çocuğun, tanımıyla ilgili bir bilgisi var. Bir çocuktan bahsediyoruz. Aslında ipucunu ne güzel de veriyor Robocop gibi. Çocuklar oyun oynar işte. Yani dolayısıyla bir korkunç açıklama geldi böyle. Bunu yabana atmamakta ve bir an önce kınamakta yarar var diye söylüyorum. İktidar Partisi'nin Konya milletvekili. Oy. Aklınızda olsun. Teşekkürler. Yani aslında hakikaten çok geldiğimiz nokta üzücü bir durum çünkü. Çok. Yani karşımızdakileri çocuk olmaktan çıkartıp bir düşman olarak tanımlamaya başladığımız anda aslında çocukluk algısının tamamen kırıldığı nokta ve o zaman ceza da veririz, döveririz de. Yani sanki bu şeyleri yaptıklarımızı meşrulaştıracak zemini hazırlamış gibi oluruz. Halbuki yani çocuğun insan hakları özelinde bir muamele görmesi gerektiğini savunmak yerine Böyle bir tarifleme gerçekten üzücü zaten. Çok korkunç, çok korkunç. Evet. E, bu arada e, İHAD'den e, Fatma Hanım da aslında, Fatma Güneş de e, şu an telefonda hattımızda bir kendisine de merhaba diyelim. Aslında e, Sincan'daki çocuklarla hem kendileri e, görüşmeye gittiler hem e, geçtiğimiz Cuma günü yapılan... E, basın açıklamasında bir suç duyurusunda bulundular. Merhaba Fatma Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay gelsin. E, biz Zafer Kraç ve Emrah Kırımsoy'la aslında e, konuyu genelden e, Sincan Özel'ine e, biraz taşıdık programımız sırasında. E, Hı -hı. Bu son süreci biraz da sizden dinlememiz mümkün mü? Aslında programımızın epeyce sonuna geldik. E, Hı -hı. Dört dakikamız var. E, biz sizden özellikle de çocuklarla görüştünüz. Cezaevine girmeye çalıştınız. E, nasıl geçti Hı -hı. süreç ve e, şu son durumu alalım. Ben şöyle başından itibaren e, gerçi süreç değerlendirilmiştir muhtemelen ama 2 Ocak günü genel e, açık görüş e, sağlandı ailelere. E, 1 Ocak saat 4'teki sayım sırasında bir hasta çocuğun sayım vermek için aşağı inmeyi reddetmesi üzerine başlayan e, olay e, verdiğinin küfretmesi akabinde bir arbede ve müdahale emriyle e, başlayan süreçte Önce dört çocuğu, sayın vermeyen odadaki dört çocuğu teker teker döverek çıkarıyorlar. Ardından e, karşı koğuştaki, C12 koğuşundaki çocukları e, aşağı inmeleri için e, bağırıyorlar. Çocuklar arkadaşlarını görmek istediklerini söylüyor. Bunun üzerine koğuşun üst katına su sıkılıyor. Ardından e, gaz sıkılarak çocuklar etkisiz hale getiriliyor. E, ve Yine e, hepsini teker teker döverek e, müşahede dediğimiz tek kişilik hücrelere götürüyorlar. E, tersten kelepçeleyerek ayakları ve elleri olmak üzere müşahede bir iki saat beklettikten sonra doktora çıkarıyorlar. Doktor e, doktorlar da hani çok çocuklara siz bunları hak etmiyorsunuz işte siz bunlara layık değilsiniz gibi ibareler kullanarak. Rapor vermeden çocukları geri yolluyorlar. Ertesi günü yapılan açık görüşte aileler çocuklarını gördüler ve hemen e, derneğimize e, tuhafe de tutuklu aileleri yardımlaşma derneğine başvuru yapmışlar. Bunun üzerine biz atlayıp o akşam tutuklu çocuklar olduğu için görüşebiliyorduk. E, Cezaevine gittik ve e, yani e, çok kötü olduk. Çok yani genelde bu tarz başvurularda ailelerin bahsettiğinden daha az bir manzarayla karşılaşırız. Bu sefer ailelerin bahsettiğinden çok daha üst düzey bir manzarayla karşılaştık. Gördüğümüz çocukların e, yani bir kısmı bunu raporlarımızda ve şeylerimizde de belirttik e, basına verdiğimiz metinlerde e, her taraflarında bütün vücutlarında şişlikler morluklar, yüzlerinde morluklar birinin çenesi e, kesilmiş, iki atılmış üstleri başları yırtık incecik kıyafetler ve kan izleri üstlerinde O halde çocuklarla karşılaştık. Tabii çok tedirgin olduk. O görüş esnasında bize 11'e kadar gece 11'e kadar görüş yaptırdılar. Çocukların uyuması için böyle bir genelge varmış. Normalde 12'ye kadar görüş yapabiliyoruz çocuklarla. Biz çıktıktan sonra çocukları tekrar dönmüşler şiddete maruz bırakmışlar avukatlarınıza niye anlattınız avukatları niye çağırdınız diyerek ve ertesi günde yaptıkları manzara kaybolsun diye yani deliller ortadan kalksın diye 4 çocuğu şakran cezaevine 4 çocuğu muhasebe cezaevine göndermişler. Sincan'da kalan çocukların hani yalnız olmadıklarını göstermek için biz tekrar gittik Sincan Cezaevine. Ee, çocuklar hani tekrar bir şiddete maruz kalmadıklarını fakat e, sürekli olarak tehdit ve hakaret duyduklarını e, belirttiler. Konuya ilişkin geçtiğimiz cuma günü bir e, suç duyurusu yaptık. E, gene hani genel olarak konuşmuşsunuzdur sanırım. Çocuk cezaevlerinde yaşanan bu ilk değil hani hı hı. genel olarak cezaevlerinde yaşanan bir sürü hak ihlali var ama hani çocuklar özelinde kendini savunamayacak kişiler özelinde olduğu zaman çok daha vahim şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bundan hı. ötürü dokuz kurum sanırım Emre Hanım da bahsetmiştir bir çalışma başlatmaya karar verdik. Alo, Alo. Ee, evet duyabiliyoruz ha. sizi. Ee, aslında ee, belki kurumların ismini e, programımızı bitirmeden e, anmak Hı -hı. iyi olabilir. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara Barış Çocuk Hakları e, Komitesi, Gündem Çocuk Derneği, Tutuklu ve Hükümlüler Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği ve Ceza İnfaz Hı -hı sisteminde Sivil Toplum Derneği şu an bu çağrıyı başlatan sivil toplum kuruluşları evet. ve diyorlar ki çocuk cezaevleri kapatılsın. Evet ee, çocuk cezaevleri kapatılsın sanırım hukuki boyutunu konuştuğunuzu ben bir kez daha vurgulayayım mı çocuklar ve çocuklar arasındaki. Ee, Fatma Hanım, aslında hem e, Zafer Bey'le hem de Emrah'la e, konuyu konuştuk. E, maalesef uh -huh. e, çok kısa bir süremiz vardı bu konuyu ele uh -huh. almak için. E, çok önemli ve çok boyutlu bir konu. E, bugünlük uh -huh. programımızın sonuna geldik. Size de detaylı açıklamanızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. E, Emrah Tahattaysa... Buradayım. E, kendisine ben de çok de... teşekkür ediyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Biz Söz küçüm programı olarak bu konuyu gündemde tutmak için söz veriyoruz. Tamam. Ve sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Zafer Bey sizi de Daha buraya kadar yolduk. Başarılar olduk. diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin. Bu çok hepimiz için önemli bir sınav gerçekten. Kesinlikle. Evet. Tamam. Oldu iyi günler. İyi, i̇yi günler. Hoşçakalın. Ee, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Programı kapatmadan önce bu konuların gereğinin yapılmasını ben de bir çocuk olarak rica ediyorum devletten öncelikle. E, haftaya görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hoşçakalın. <gülüyor> Söz Küçüğün